Her sabah uyandığı zaman bunun o gün olacağını umuyor, bütün gürültülere kulak kabartıyor, birden sıçrayıp yerinden fırlıyor, bu rastlantının gerçekleşmediğine şaşıyor, sonra güneş battı mı daha da kederlenerek, ah bir yarın olsa diyordu. Bahar yine geldi. İlk sıcaklarla birlikte armut ağaçları çiçek açtığı sırada, Genç kadın nefes darlığı geçirmeye başladı. Daha Temmuz başlarında Ekim ayına ulaşmak için kaç hafta kaldığını parmaklarıyla hesaplamaya koyuldu. Marki Dander Villene'nin bu saatte yeni bir bal daha vereceğini düşünüyordu. Eylül gelip geçti. Ne bir mektup ne de bir konuk geldi. Bu düş kırıklığının verdiği can sıkıntısından sonra Gönlü yine bomboş kaldı. Bunun üzerine de günler hep birbirine benzer biçimde akıp gitmeye başladı. Demek bu günler hep böyle birbirine benzer biçimde birbiri ardı sıra akıp gitmeyi sürdürecek, bu sayısız günler kendisine hiçbir yenilik getirmeyecekti. Başkalarının yaşamları ne denli yavan olursa olsun, hiç olmazsa bir olayla karşılaşma olasılıkları vardı Bazen bir serüven beklenmedik bir sürü değişiklik getiriyor, insanı çevreleyen dekor veriyordu. Emma'nın başına hiçbir şeyin geldiği yoktu. Tanrı böyle istemişti çünkü. Gelecek günler zifiri karanlık bir geçitti. Sonunda da sımsıkı kapalı bir kapı vardı. Müziği bıraktı. Ne diye piyano çalacaktı? Kim dinleyecekti onu? Kısa kollu kadife bir rob giyerek konserde bir erar piyanosunda tüy gibi hafif parmaklarıyla tuşlara basamayacak, çevresinde tıpkı hafif bir rüzgar gibi kalbe ferahlık veren hayranlık mırıltıları duyamayacak olduktan sonra insanın piyanoya çalışıp kafasını yormasının anlamı yoktu. Resim kağıtlarını, işleme gergeflerini dolapta yüzüstü bırakmıştı. Neye yarardı bütün bunlar, neye yarardı? Dikiş dikmekse sinirine dokunuyordu. Kendi kendine bütün kitapları okudum diyordu. O zaman saç masasını ateşte kızdırıyor ya da yağan yağmur seyrediyordu. Pazar günleri kilisede akşam duasının çanları çalmaya başladımı içinin nasıl bir hüzün kaplıyordu. Tanrım, Dikkat kesilmiş bir uyuşukluk içinde... ...çanın çatlak vuruşlarını bir bir dinliyordu. Damda ağır ağır yürüyen bir kedi... ...güneşin soluk ışığında sırtını kabartıyordu. Ana yolda ise rüzgar... ...toz bulutlarını önüne katmış sürüyordu. Bazen uzaklarda bir köpek oluyordu. Beri yanda da çan eşit aralarla... ...tek düze bir biçimde çalışını sürdürüyor... Sesi kırlarda, tarlalarda itip gidiyordu. Derken cemaat kiliseden çıkıyordu. Tahta kunduralarını boyamış kadınlar, yeni gömleklerini giymiş köylüler, bunların önünde başları açık zıplayan küçük çocuklar, herkes evine dönüyordu. Gece oluncaya kadar da hep aynı 5-6 kişi hanın büyük kapısı önünde durarak bir şişe mantarının üzerine yerleştirilmiş paraları yere düşürmece oyunu oynuyorlardı. Kış soğuk geçti. Pencere camları her sabah buz tutuyordu. Buzlu camlardan sızarmış gibi bu camlardan geçerken de aklaşan gün ışığı bazen bütün gün hiç değişmeden kalıyordu. Akşamın saat dördünde Lambayı yakmak gerekiyordu. Havanın güzel olduğu günler genç kadın bahçeye iniyordu. Çi, lahanaların üzerinde gümüşten bir dantel bırakmıştı sanki. Bu danteller uzun, açık renk çizgiler halinde birinden diğerine uzanıyorlardı. Kuş sesi duyulmuyordu. Her şey uyuyordu sanki. Meyve çardağı hasırla örtülüydü. Duvarın çatıya andırır saçağının altında asma, kocaman hasta bir yılanı andırıyordu. İnsan yaklaştı mı duvarın çatısında bir sürü ayaklı tespih böceğinin süründüğünü görüyordu. Çitin yanındaki bodur çamlar arasında duran papaz heykelinin sağ bacağı kopmuştu. Üstelik hava yaptığı zamanlar çatladığı için Heykelin yüzünde beyaz beyaz lekeler kalmıştı. Sonra Emma yine yukarıya çıkıyor, kapıyı kapatıyor, ocaktaki korları yayıyor, oradan gelen sıcaklıkta bayılacak gibi oluyor. Gittikçe daha ağır bir can sıkıntısının yeniden üzerine çöktüğünü duyuyordu. Neredeyse inip hizmetçisiyle konuşacaktı ama bir utanç duygusu onu bundan alıkoyuyordu. Okulun öğretmeni başına kara ipekten bir başlık giymiş olarak... ...her gün aynı saatte evinin panjurlarını açıyor... ...kır bekçisi de üniformasının üstüne kılıcına asmış... ...sokaktan geçiyordu. Akşam sabah handaki araba beygirleri... ...çeşmeden su içmek için üçer üçer sokaktan geçiyorlardı. Ara sıra bir meyhanenin kapısındaki çıngırak çınlıyor... Rüzgar estiği zamanlarsa berberin dükkanının önünde tabela niyetine asılı duran küçük bakır taslar bağlı bulundukları çirte demir çubuğun üzerinde gücürdüyordu. Berberin dükkanında süs olsun diye bir moda dergisinden kesilmiş eski bir resim cama yapıştırılmıştı. Ayrıca ban sarı saçlı bir kadın büstü vardı. Berber de yaşamda umduğunu bulamamış, geleceğini yitirmiş olmaktan yakınıyordu. O da büyük bir kentte, diyelim Ruanda, liman mahallesinde, tiyatronun yakınlarında bir dükkan sahibi olmayı isterdi. Bütün gün asık bir yüzle müşteri bekliyor, belediye binasıyla kilise arasında bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordu. Bayan Bovary başını kaldırdığı zaman berberi hep bir nöbetçi gibi beklerken görüyordu. Başına yan giydiği grek biçimi başlığı sırtında da ince günlüden ceketi vardı. Bazı günler öğleden sonra salonun camlarının arkasında bir adamın kafası görünüyordu. Kare favorili güneşten yanmış bir baştı bu beyaz dişlerini göstererek tatlı tatlı gülümsüyordu. Adamın bir de laternası vardı. Bu laternanın üzerindeki minnacık bir salonda da parmak boyunda insanlar görülmekteydi. Pembe türbanlı kadınlar, kısa ceketli trollüler, fraklı maymunlardı bunlar. Laternada bir vals çalmaya başlayınca Hepsi birden koltukların, kanepelerin, konsolların arasında fır dönmeye başlıyor. Bunların suretleri de yerlerine birer yaldızlı kağıt şeritli tutturulmuş ayna parçaların içinde yansıyordu. Adam sağa sola pencerelere bakınırken bir yandan da laternanın kolunu çeviriyordu. Zaman zaman kaldırım kenarındaki binek taşına doğru uzun bir tükrük atarak Laternanın sert kayışı omuzunu acıttığı için çalgısını diziyle biraz kaldırıyordu. Kutudan çıkan ezgiler de bazen ağır ve nazlı, bazen şen ve kıvrak, pembe tafta bir perdenin arkasından çıkıp oymalı bir bakır levhayı aşarak çevreye yayılıyordu. Başka yerlerde, tiyatrolarda çalınan salonlarda söylenen akşamları ezgirlerine ayak uydurularak pırıl pırıl avizeler altında dans edilen havalardı bunlar. Dış dünyanın Emma'ya kadar ulaşan yankılarıydı. Genç kadının kafası içinde halka olmuş, bitmez tükenmez sıralar halinde dans eden insanlar geçip gidiyor, tıpkı bir halının çiçekleri üzerinde oynayan Hint dansözü gibi Ezgilerle birlikte Emma'nın düşünceleri de zıplıyor, düşten düşe, kederden kedere sallanıyordu. Adamın kasketinin içine biri, bir sadaka bıraktı mı, o da laternasının üzerine mavi yünden bir örtü örtüyor, laternasının sırtına vurup ağır adımlarla uzaklaşıyordu. Emma da onun gidişini seyrediyordu. Akşamın gelişiyle, Ruhunun derinliklerinde sıradanlıklardan nem sızan döşemesi hep ıslakmış gibi görünen küçük yemek odasında direncinin son haddine geliyordu. Yaşamın bütün acılığı tabağın içinde kendisine sunulmuştu. Sanki haşlama etin dumanıyla birlikte ruhunun derinliklerinden de başka bir takım sıradanlıkların dumanları tütüyordu sanki. Şarl çok ağır yemek yiyordu. Emma ise ya birkaç fındık yiyor ya da divse masaya dayanarak bıçağının ucuyla muşambanın üzerine bazı çizgiler çizip oyalanıyordu. Şimdi artık evde her işi yüzüstü bırakmıştı. Şarl'ın annesi perhiz yortusunda birkaç günlüğüne tosta gelince bu değişikliğe pek şaştı. Eskiden çok titiz, Çok hareketli olan gelini, şimdi günlerinin çoğunu giyinmeksizin geçiriyor, kurşuni pamuklu çoraplar giyiyor, evini mumla aydınlatıyordu. İkide bir biz zengin değiliz, tutumlu olmamız gerek diyordu. Çok memnunum, çok mutluyum. Tost çok hoşuma gidiyor diye de ekliyordu.